Allah'a ve Resulüne salat olsun. Allah'a ve نزل الملائكة بالروح فيها ile ilgili bazı hususlar duyuracağım inşallah biliyorsunuz kafirler karar aldı ki selamı kaldıracağız ve unutturacağız hatta selam verene aleyküm selam da dememeye karar aldılar kastelerde bunu yazdılar biz de ne karar aldık selamı yayacağız yaygınlaştıracağız inşallah yaşatacağız Kur'an-ı da Rabbimiz mümin kullarına 13 yerde selam vermiştir Bunların birincisi Rabbimizin ezeldeki selamıdır. Estaizü billah El Melikul selam. Selam. i Hüsna'dan 99 en güzel isimden birisi nedir? Es-Selam ismi şerifidir. Es-Selam demek bütün noksanlıklardan, çirkinliklerden, zevallerden münezzeh olan manasına geldiği gibi kullarına selam veren manasına gelmektedir. Tabii ki Rabbimizin Zatı ezeli olduğu gibi sıfatları ve isimleri de nedir? Ezelîdir. Ezeli ne demek? Evveli yoktur, başı yoktur, başlangıcı yoktur. Yani yok olduğu zaman yoktur. Sıfatü zâci vel <gülüyor> ef'âli turran Kadîmâ cümmesûnâtü zewâli de ne diyor akaidimizde? Zat ve ef'al sıfatlarının hepsi kadimdir, evveli yoktur, sonu da yoktur. Allah'ımızın Celle Celaluhu başı var mı? başlangıcı var mı? Sonradan yaratılmadığına göre evveli yok. Peki Allah'ımızın evveli yok yani ezeli. Başlangıcı yok. Peki bu es selam ismi şerifinin evveli var mı? Onu da yok. Neden? Eğer es selam ismi şerifi sonradan takılmış bir isim olsa, Rabbimiz ezeli olduğu için o isimden ezelde mahrum olmuş olur. Halbuki Rabbimizin nasıl zatı ecelidir? Bütün isimleri ve sıfatları da nedir? Ecelidir. Bu isim Allah'ımızdan ayrılır mı? Ayrılmaz. Kemal sıfatlar Mevla'dan ayrılır mı? Ayrılmaz. O halde Rabbimiz ezeli ise bütün isimleriyle beraber. Rabbimiz bize ne zamandan selam verdi? Ezelden. Ne demek? İnsanlar, cinler, yerler, kökler, melekler, felekler yokken, hiçbirimiz yokken Rabbimiz bize Esselam bismi şerifiyle selam verdi Biz o selama mazhar olduk elhamdülillah Nereden anlıyorsun? Nereden anlıyorum? Bugün müslüman olduğumuzdan anlıyorum Bugünkü Allah'ımızın selamına mazharız Demek o günden mazhar olduk ama Rabbim son nefese kadar ve son nefeste de bu selamdan mahrum etmesin. Amin. Mesele orasıdır, sonumuz belli değil. Ama şu andaki halimiz neyin göstergesidir? Biz Allah'ımızın selamını ezelden alanlardanız. Zira bugün ehl sünnet vel cemaattanız elhamdülillah. Çünkü Rabbimiz kafir olacaklara, kafir yaşayacaklara, kafir öleceklere ezelden selam verir mi? Vermez. Çünkü selam nedir? Allah'ın rahmetidir. Kafirlere verilmez. Bu 13 ayetten bir tanesi. Ne bu Resulullah. Ve iza ja'aka'llezine yu'minunu bi ayatina fekul selamun aleykum. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve Bizim ayetlerimize inananlar sana gelirse sende ki onlara selam olsun size. Bak şart koşuyor. Kime selam? Bizim ayetlerimize inananlar sana geldiği zaman. Demek ki imansıza selam verilmez çünkü es-saidu billah inna allaha al, kafirin inna allaha allahu Teala, la'nel la kafirin ne yaptı lanet etti lanet ne demek rahmetinden pard etti kovdun peki es selamun aleykum ne demek Allah'ın selamı rahmeti senin üzerine olsun peki Allah kafire lanet okuyor sen rahmet okursan ne olursun kafir olursun bir insan bir gavura bilerek selam verse ne olur kafir olur. Ama tabii bilmeyerek verirse tövbe eder, istifare eder, Mevla mazur görür. Geçen bizim çarşamba da her evin birisi beyaz sakallı gördüğüne selam vermiş. O da bakıyorsun otuna selam almamış. Bir tip tip tersine bakmış. Allah Allah savra mı çattık? Gavra mı çattık? Biz buna aleyküm dedik. Bu adam bana bak selam demedi. Ya sen her gördüğün sakallıyı babam mı zannettin? Her beyaz sakallı Müslüman mıdır yani? Bir de kafasında ne var? Lazımlık takmış. Ya be adam kabahat sende. Sen bunun sakalına ne aldanıyorsun? Bunun başında sarık yok ki. Bunun kafasında lazımlık var. Ya bu lazımlık kafasına takan adama ne selam verilir? Meğer fenerin papazı çıktı. E şimdi buna selam verilir mi ama bilmeyerek verdi cahillik etti. Allah affetsin istiğfar eder. Ama sen bile bile gavura kalkıp da selamünaleyküm nasıl dersin? Diyen ne olur? Kafir olur. Çünkü selam nedir? Allah'ın rahmettir. Kolay kolay herkese verilmez. Bunun bir takım şartları var. Rabbimiz buyuruyor bizim ayetlerimize inananlar sana gelirse selam ver. Dolayısıyla Rabbimiz bize ezelde selam verdi mi? Verdi. Nereden biliyoruz verdiğini? Çünkü biz müminiz elhamdülillah. Bütün müminler Allah'ımızın selamına mazharız. Mümin olmasaydık Allah muhafaza etsin. Bugün şeriatı inkar edenler var mıdır kaynıyor cami cemaatinden var mı namaz kılan oruç tutan hacılardan hatta hocalardan hatta müftülerden çıkıyor değil mi çıkıyor e şimdi bir adam şeriatı inkar etse 20. asırda şeriat bizi yönetemez idare edemez geri bırakır dese bu adam ne olmuş olur estağidûlâh sümme <gülüyor> cehalnâki alâ şeriatin el emri câziye suresinin 18 rakam veriyorum ya rakam veriyorum Casiye suresinin 18. ayetini inkar ettiği için bir ayeti inkar eden ne olur? Hepsini inkar etmiş olur. E siz fetvayı verin ya. Beni Fetvayı siz verin. Evet, bir ayeti inkar eden ne olur? Kafir olur. Casiye suresinin 18. ayetinde şeriat geçiyor mu? Bunu inkar eden ne olur? Hepsini inkar etmiş gibi kafir olur. Selam verilir mi? Selam verse alınır mı? Kız verilir mi? Ölse cenazesi kılınır mı? Müslüman mezarına gömülür mü? Eee verdiniz fetvayı Beni ne konuşturuyorsunuz? Bizim cemaat fetva verecek duruma geldi ya Çoğu müftülerden iyi fetva veriyor Bizim cemaat Doğrusu budur Bir ayeti inkar küllün inkar Bir helalı haram dese Ne olur? Kafir olur Bir haramı helal diyen ne olur? Kafir olur Efendi kardeşlerim Demek ki bu imanımıza ne kadar hamd edelim ki Allah'ımızın selamına bizi ne yaptı? Mazhar eyledi. Elhamdülillah. Hikayet ayet okumuş oldum size. Üçüncü okuyacağımız, Nuh aleyhisselamın vasıtasıyla Rabbimiz bize selam verdi. Bismillah. Kîle ya Nuhuh bi selamim minna ve berekâtın aleyke ve alâ min ma'ak. Nuh Aleyhisselatü Vesselam 950 sene vaaz etti. 950 senede 8 kişi iman ettirebildi. Kalanı Nuh tufanında gark oldu, boğuldu, helak oldu. Gemiye 3 oğlu bindi, bir hanımı. Bir hanımı kafireydi, imansız idi, o hanımı boğuldu. Bir oğlu Kenan kafir idi, o da boğuldu. 3 oğlu Müslüman idi, Sam, Ham, Yafet. 6 ay gemide kaldılar dünyanın en yüksek dağının üzerine 18 arşın su çıktı uçakla geçseniz dünyadan bir kara parçası göremezdiniz hep suyun altındaydı 6 Altı ay sonra su çekilmeye başladı dağların üstünden gemi nereye yerleşti Kur'an-ı Kerim dağın adını da söylüyor Cudi Dağı'na Nuh Aleyhisselam'ın gemisi oturdu yerleşti bunun üzerine gemide Kalan 3 oğlundan zürriyet ne oldu? Türedi. Onlardan gayri zürriyet kimseden gelmedi. Nuhali selamın zamanına kadar yaşayan insanlar hepsi Adem babamızın evladıdır. Nuhali selamdan sonra gelen bütün insanlar kıyamete kadar gelecekler iki peygamber evladıdır. Bugün İngiliz bile, Rus bile, Rum bile en az iki peygamber evladıdır birinci babamız Adem Aleyhisselam ikinci babamız Nuh aleyhisselatu Vesselam çünkü züriyet kimlerden geldi? Sam Ham Ya'fes'ten geldi dünyada başka bir nesil kalmadı bir kafir kalmadı, dünyane oldu? temizlendi şimdi bize diyorlar ki bu şeriatçılar nereden türedi? Bize diyoruz ki siz nereden ürediniz? çünkü biz neyiz? Nuh Aleyhisselam, Adem babamızla İslam geldi e, Nuh Aleyhisselam zamanında bütün dünya ne oldu? temizlendi, bir gavur kaldı mı? kalmadı e bak şimdi ne oldu şimdi yine dünya gavur doldu 7 milyar insanın ekseriyeti kafir oldu İnşallah bir temizlik daha bekliyor dünya o ne zaman olacak İsa aleyhisselam indiği zaman Mehdi aleyhisselam geldiğinde bütün dünyada bir kafir kalmayacak İnşallah o temizlik geliyor şimdi kim kime türedi diyebilir biz onlara diyebiliriz çünkü neden Nuh aleyhisselamın 3 oğlu Müslüman bütün nesil onlardan geldi bu kadar küfür nereden türedi Türklerin babası kimdir? Yâfes. Yâfes isimli Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yâfes, Türklerin nesidir? Babamızdır. Elhamdülillah, Peygamber evladıdır ve Müslümandır. Ve nesil bunlardan türemiş. Nuh Aleyhisselam gemiden inerken, Rabbimiz tarafından buyurduk, Ey Nuh, sana ve beraberindeki ümmetlere Tabii seninle beraber olan ümmetlerden inananlara Selamımız ve bereketlerimiz olmak üzere gemiden in Şimdi biz o gemide var mıydık? Vardık Çünkü babamızın neresindeydik? Sulbündeydik Ta Adem babamız cennetten indirilirken biz yok muyduk zürriyetinde sulbünde? E? E dolayısıyla Bir babadan kıyamete kadar gelecek nesilleri onun neresindedir? Sulbündedir zerrecikler halinde Dolayısıyla o gemide bulunan ümmetlere de selam ve bereketlerimizle in, ama bütün ümmetlere yok peşinden istiğdibileve. Ümmün sen ümmettiğüm tüm meyemesiüm minna Ey Noh, seninle beraber olan bazı ümmetler var ki, yani zürriyetinden, sulbünden gelecek, onları da yaşatacağız yedireceğiz, içireceğiz, zevkledireceğiz, ama sonra can yakıcı azap onlara yapışacak. niçin Çünkü senin zürriyetinden de kafirler türeyecek, türedi işte. Görüyorsunuz. Ama biz o gün o selamı aldığımızı nereden biliyoruz? Çünkü inanan ümmetlere selam olarak inin. O gemide belki sekiz kişi, en fazla rivayet seksen kişi olmakla beraber kıyamete kadar gelecek bütün müminler o babaların sulbünde olduğu için hepsine selam olsun buyuruldu ve bizler o selama mazhar bulunduk. Elhamdülillah. Yine Musa aleyhissalatü vesselamdan naklen Rabbimiz Bismillah Ve selamü aleyke men huda. Selam kimin üzerine olsun? Hidayete tabi olanlar üzerine olsun. Burada da ne buyruluyor? Hidayet yani Allah'ın gönderdiği dosdoğru din. Kim o din üzereyse selam ona olsun. Kim verdi bu selamı? Musa aleyhisselam verdi Kur'an-ı Kerim'de. Bu selam bize ulaşıyor mu? Ulaşıyor elhamdülillah. Niçin? Bugün Musa Aleyhisselam'ın ümmeti izleyen Yahudilere ulaşıyor mu? Ulaşmıyor. Çünkü onlar hidayet abi oldular mı? Olmadılar. E i̇şte son peygambere, son kitaba inandılar mı? İnanmadılar. Onlar hidayette değil. Ama Müslümanlara bu selam ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Niçin biz hidayetteyiz? İstikametteyiz. eli sünnet ve cemaat üzereyiz. Bu da Rabbimizden, Musa Aleyhisselam'dan naklen gelen bir selam. Selam herkese verilmiyor. Estaizu billah, kul elhamdülillah, ve selamun ala ibadîn lezîn aslafa. Ya Muhammed de ki sallallahu aleyhi ve sellem, bütün hamdler Allah'a, selam onun seçtiği kullara. Herkese selam yok, seçilmişlere var. Peki biz seçilmişlerden miyiz? Elhamdülillah, buna delil estaizu billah, huvectebakum. Ey müminler! O Allah sizi seçti. Evet. Celle Celaluhu. Bu hate göre biz seçilmişlerdeniz. Tekrar esta'idhu billah. Thumme evrezne el kitâbel lezîn min ibâdina. Biz Kur'an'ı kime miras verdik? Kullarımızdan seçtiklerimize verdik. Biz Muhammed Mustafa ümmetleriyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Madem Kur'an bize verildi, Rabbimiz ne buyurdu? Biz Kur'an'ı seçtiğimiz kullara miras verdik elhamdülillah o halde biz seçilmişlerdeniz ama sen Kur'an'ı bırakırsan gece gündüz saatlerinde şarkıyla ile, türküyle yaşarsan filmle sinemayla maçla haçla yaşarsan sen nasıl Kur'an elisin? sen nasıl seçilmişsin Seni seçilmişlikle ne alakam vardır seçilenler kimlerdir Kur'an'la yaşayan Kur'an'la yatan Kur'an'la kalkan Kur'an'a hizmet eden Kur'an'ı yaşayan ve Kur'an'ı yaşatan biz onlardan oluruz inşallah Onlardan şu anda inanmak bakımından, Kur'an ehli olmak bakımından bu seçilmişlik vardır. Ama tabi Rabbim daha ilerlemeyi, hakikatine ermeyi nasip Amin. Amin. Yine ayetleri siz belki sayıyorsunuz, 13'ü de geçebilir. Çok arada başka ayetler de koyuyorum. Cibrilemin vasıtasıyla Rabbim bu ümmete ve hepimize selam ulaştırmaktadır. Estağdubillah, tenzelü Melaikat ve Ruhu فيها. Kadir gecesinde bütün melekler ve Cibrilemin iner. Bizni Rabbim Rabblerinin izniyle, yani Allah'ın emriyle. Celle celal, Min kulli emrin bir sene olup bitecek bütün işleri takdir ve tedbir etmek için. Selamun hiye. Kadir gecesi nedir? selam gecesidir selamet gecesidir emniyet gecesidir o kadar melekler iner ve o kadar müminlere selam verir ve musafa ederler ki bundan dolayı o gecenin adı ne olmuştur selam gecesi olmuş Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem üzülmüş Musa aleyhisselamın ölümünden sonra ümmeti bozulmuş Tevrat'ı değiştirmiş İsa aleyhisselam köklere kaldırılmasının ardından Ümmeti İncil'i değiştirmiş ve bozulmuş. Bugün Musa ve İsa aleyhimesselam'ın ümmetlerinden bir tane hidayette kalan var? Hidayette olması için ne olması lazım? Müslüman olması lazım. Yok. Bugün Tevrat ve İncil'den Allah'tan indiği gibi muhafaza edilen bir tane var mı? Yok. Peki düşünmüş ki sallallahu aleyhi ve sellem benim de ölümümün arkasından acaba benim ümmetimin toptanı da böyle bozulur mu? Öyle ya? Ülül peygamberler, kitap sahibi peygamberlerin ardından ümmetleri helak ol. Benim ümmetim ne olacak? Üzülünce Rabbimiz buyurmuş ki, لَا تَهْتَمَّ لِذَالِكَ Habibim sen bundan sebep üzülme. Çünkü ben seni dünyadan her ne kadar çıkaracağım, ruhunu bedeninden ayıracağım ama Cibril emini sana halife yapacağım. ''Her Kadir gecesi onu ümmetine senin yerine indireceğim ve benim selamımı onlara tebliğ edecek.'' Şimdi her Kadir gecesi Cebrail Aleyhisselam gelir ümmete selam verir. Bu selamdan dolayı ehl-i sünnet vel cemaat dünyada bu kadar baskılara rağmen ne olur? Korunur ve muhafaza olur. Çünkü Allah'ın selamı, emniyeti, rahmeti, bereketi yağarsa bu ümmete bu ümmet ne olmaz? Bozulmaz. Bugün bu ümmet 73 fırkaya bölünmüştür. Ve bu 73 fırkanın 72'si sapıktır ve cehennemliktir. Fırkain aciye tek kurtulacak fırka Ehli Sünnet vel Cemaat'tir. Bu ümmet bozulmadı demiyoruz ama toptan bozulmadı elhamdülillah. Musa ve İsa'nın ümmetlerinden bir tane hidayette var mı? Yok. Ama bizim ümmetten hidayette var mı? Çok. Eli Sünnet yolunda dünya her tarafında ümmetler yaşıyor? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde bunu müjdelemiştir. La ve cümme'l ümmeti hak la men Ümmetimden bir cemaat, işte o cemaatsınız. eli sünnet vel cemaat. Sade siz değilsiniz. Dünyanın neresinde varsa eli sünnet hepsi. Ümmetimden bir grup, hepsi demiyor. Çünkü 73 parçadır. Ümmetimden bir cemaat Evet, hak üzere daim ve kaim olmaya devam edeceklerdir. Onların yardımını kesen, onlara engel olmaya çalışanlar zarar veremeyeceklerdir. Allah'ın emri kıyamet gelinceye kadar şeriat ve sünnet üzere bir takım ümmetim devam edecek. İşte bu müjdeyi almışız elhamdülillah. Onun için dünyada ne kadar fitneler olur, efendim, ehli sünnet muhalifi hareketler olursa, biz garantimiz var elhamdülillah. Kıyamete kadar hak üzere daim bir cemaat yaşayacaktır. Mesele o cemaattan başımızı çıkartmayalım. Ehl-i sünnet cemaattan ayrılmayalım. İşte demek Cibril-i Emin'in o selamı her sene Kadir Gecesi bize ulaşıyor. Rabbim bu senede ulaşmayı nasip eylesin. O selam bereketiyle ümmet kurtuluyor ve Resulullah Efendimiz teselli oluyor sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmet bozulmuyor. Yine selam ayetlerinden risalemizde aldığımız ayetlerimizden Efendimiz estağizu billah ve izâ huyyidum bitehiyyetim fe hayyuu bi ehsene minhâ ki burada bu konuda budur bir selamla selamlandığınız zaman ya ondan güzeliyle karşılık verin ya da aynen o selamı iade edin. yani size selamu aleyküm siz ne deyin Maalekumusselam değil. Maalekumusselam ne ne oluyor? Aynısını iade oluyor. Daha güzeli nasıl oluyor? Ve rahmetullahi ve berekatuhu. eklerseniz daha güzel oluyor. Bazıları ve ve tuveridvanu ekliyorlar. Bunlar hakkında da hadis-i şerifte burada rivayetler e, selam risalesinde var. Okursanız kaynaklarını bulursunuz. Eklemek eklememek hakkında görüşler beyan edilmiştir. Ama ve barakatuhuya kadar garanti hadis-i şeriflerde tabittir. O kadar mühim ki İbn-i Ömer radıyallahu anhuma sahabe-i kiramdan o kadar selam vermeye düşkün idi. Kimse ondan evvel selam veremez. Yani karşılaştın, görüştün, buluştun, yolda, evde neredeyse i̇bn Ömer sahabeden radıyallahu anh daha evvel kimse selam veremez. En evvel o davranıyor. Niçin? 10 sevabı almak için. Esselamu aleyküm diyen, başlayan ne var? 10 sevap. E rahmetullahi 20 sevap ve berekatuh 30 sevap e şimdi dilimizin işi ne? yarın ahirette sevap günah tartıldığı zaman bir sevabın eksik kalsa Rabbimiz buyuracak ya bu sevabı tamamla teraziyi denkle bir sevap ağır bastır ya da nereden bulursan git gel yoksa cehenneme girmek tehlikesi var bir sevap bu kadar lazım peki ağzının işi ne? dır dır dır dır akşama kadar kıybet konuşacağına, fuzuli konuşacağına Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuh ne var? Aman hocam çok uzuyor ya biz Esselamu'yu bile diyemiyoruz Esselamu'yu, Eliflamu bile demiyorlar Esselamu Aleyküm de olur Selamun Aleyküm de olur Kur'an'da iki kısım geçiyor Hepsinin ayetlerini ayrıca bu Risalemde zikretmişim. Nerelerde harfi tarifli geçiyor, nerelerde nekre olarak harfi tarifsiz kullanılmıştır. Hangisi eftaldir? O da burada belirtilmiş. İkisi de caizdir. Ama adam şimdi zaten kısa kese ne yapmış? Selam! Aleyküm'ü kaldırmış. Şimdi nasıl selam veriyorlar? İşte diyor, selam! Öbürü de selam! Kime selam? Havaya! Çünkü Aleyküm demesen o selam boşluğa. Selam Allah'ın selamı kimin üzerine olsun? Aleyküm, sizin üzeriniz olsun. Aleyküm demediğin zaman bana ne? Selam havaya. Bu uygun bir şey değil. Şimdi tabii selamı nasıl değiştirecekler? Yerine günaydın koyacaklar. Bunu koydular, epeyleri buna alıştı. Şimdi sabahtan günaydın. Hava karanlık da olsa günaydın. Efendinin buyurduğu gibi günaydın ama sen kaydın. Nicen sünnetten ayrıldın. Ondan sonra öğleden sonra olursa tünaydın. Ondan sonra merhaba. Merhaba denir mi? Denir. Merhaba demek sünnette var ama onun da kaynağı burada zikredilmiş. Esselam aleykümden sonra merhaba denirse sünnette var. Selamdan evvel merhaba demek nedir? Bid'attır. Çünkü o da selamı kaldırmak için uydurulmuş ama sünnette merhaba var evvela selam aleyküm aleyküm selam karşılıklı oturulur ondan sonra merhaba merhaba hoş geldin safa den de tamam ama hayırlı işler iyi akşamlar iyi günler bunlar eğer selam söylenmeden söylenirse selamsız söylenirse bunların hepsini söylemek nedir yasak çünkü ne için selamı kaldırdığı için es selam kavlel kelam konuşmadan evvel gelen ne diyecek sana selamu aleyküm diyecek eğer selamsız başlarsa lafa ona cevap verilmeyecek böyle duracaksın dilini mi yuttun ya bir şey soruyorum söylesene ne oldu ne zaman selamu aleyküm de ha aleyküm selam şimdi konuş bakalım bu şekil anlatacaksın adama adama böyle iki kere yaparsan bir kere yaparsan aklına gelir onun bir daha yani ibret verir ders verir selam bu kadar önemlidir müslümanlar Şimdi adam'a diyorsun, 30 sevap var veya 10 cevap var. Adam hala sade Selamu Aleyküm diyoruz. ve bari kiat ekleyenimiz kalmadı pek. Çünkü bize sevap lazım değil, değil mi? Ama desen ki adama Selamu Aleyküm varahmetullah bari kiat diyene ne? 30 bin lira. Ya 30 bin lira pek büyük bir para değil ama 24 saatte devamlı söylersem her seferinde otuz bin liradan günde kaç yüz bin lira eder değil mi? belki birkaç milyon eder cık, ne o zaman ne çalışayım ırgat gibi oturduğum yerde söyleyin bunu o, o, üç kere söyle beş kere söyleyeyim, söyledikçe para al yani şunun ucunda bir 30 bin lira olsa herkes söyler değil mi? ama 30 sevap var diyorsun adama cık, hiç, oralı bile olmuyor yarın ahirette o sevapları nasıl arayacak bir sevap için Dünyayı dolaşacak, eşinden dostundan bir cevap alamayacak. Eşinde hazır cevap. İbn Ömer Hazretleri Rabbı Allah sahabeden o kadar selam düşkünüydi. Adamın birisi gelir ziyaretine, dermiş ona ki, hadi çıkalım biraz çarşıya. E dermiş efendim siz çarşıya çıksanız ne yap ne yapacaksınız? Alışveriş yapmazsınız, eşya fiyatları sormazsınız, efendim pazarlık yapmazsınız. Buyururmuş ki biz çarşıya niçin çıkarız? Çok adamla görüşelim de çok kişilere selam verelim diye çıkarız. Başka bir iş için çıkmayız. Sırf çarşıya niçin çıkıyor? Ne kadar insan göreyim, o kadar insana selam vereyim. Hepsinden ne alayım? Otuzar sevap. Ya İbni Ömer böyleymiş. Demek o zaman çarşılarda selam verilecek bol miktarda adam bulunuyormuş. Ama bugün çarşıya çıksan ne diye? Çok adam bulurum, selam vereyim diye... Sevaptan çok nereye girersin? Günaha girersin. İki tane selam verecek adama rastlayayım derken 40 tane çıplak karı görürsün. Ondan sonra şarapçı görürsün. Ondan sonra bankacı görürsün. Tangacı görürsün. Oho tiz boyu günaha girersin. Bugün Türkiye'de hani şu çarşıya pazara çıkayım da sırf sevap alayım selam vereyim diye bir çarşı var mıdır? Yok. Ama o zaman öyleydi mübarekler. Selama ne kadar can atardılar ki? Böyle adam aradılar selam vereyim. Bu kadar dikkat edelim arkadaşlar. Ondan sonra eve girdin çoluk çocuğa selam verilecek küçük çocuklara selam verilir mi? Burada hepsi beyan edilmiş. Ne, ne hadiseler beyan edilmiş. Şimdi hanıma selam verilecek eve girildi. Vermedin şeytan da senle girdi. Ondan sonra ev karıştı, huzursuzluk sabaha kadar, kavga, kıyamet, didiş, ya hocam bizim evde huzur yok. E olmaz tabii. selamsız girdin, şeytan da seninle girdi, huzur gitti. Ama esselamu aleyküm deseydi, şeytan o eve, yol bulamaz. Eve girdin, kimse yok. Selam verilecek mi? Verilecek kime? Kendine. ''Estaifle feyza dekaltum buyutan, fesellimu ala anfusikum.'' mind mubar evlere girdiğiniz zaman Eğer o evlerde kimse yoksa Allah'ın tertemiz mübarek selamını kendi üzerinize verin nasıl diyeceksiniz kitapta yazılmış Esselam aleyna salihin bak ne kadar önemli boş yere girdiysen oraya dahi selam vereceksin onun için Rabbimiz ne Bir selamla selamlandığınız zaman ya aynen yade edin ya daha güzeliyle cevap verin. Selam vermek nedir? Sünnettir. Almak nedir? Farzdır. Hangi sünnet farzdan daha sevaptır? Selam verme sünneti. Bak hiç sünnet farzdan sevap olur mu? Olur. Hangisi? Selam verme sünneti. Vermek sünnet olduğu halde, almak farz olduğu halde veren daha fazla sevap alıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlar hakkında her birerler hakkında hadis-i şeriflerle beyanat vermiştir. 79 tane hadis-i şerif bu risalede zikredilmiştir. 79 hadis bir risalede cem edilmiştir. Bunların hepsinden nasibiniz var inşallah. Okuyup amel edin. Ben size burada çok kısa başlıklar halinde selamın ehemmiyetini beyan edebiliyorum. Ondan sonra selam ne zaman inşallah dünya hayatımızda selamla yaşayarak ölüm vakti geldiğinde inşallah ölüm meleğinden de selam gelecek selam bitmiyor selam cennette başladı Adem aleyhisselama verildi oradan hadis-i şerifler beyan ettiği üzere dünyaya indi ölürken kabirde mahşerde artık cennette selam devam ediyor sonsuza kadar selam inşallah selamsız duramayız Allah'ın rahmetidir estağidu billahi bismillah اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّٰهُمُ الْمَلٰيكَةُ الْطَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Benim tertemiz kullarımın melekler canlarını alırken diyor Burada dikkatinizi çekecek nedir? Tertemiz kullarım diyor İnsan neyle temizleniyor? İman ile temizleniyor Kelime-i Tertemiz kelime, nedir tertemiz kelime? Buyurun La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Bir insan 90 senelik kaşellenmiş kafir olsa Şimdi bu kelimeyi inanarak okusa ne olur? Anasından doğduğu gün gibi tertemiz olur Kelimeyi tayyib'e ismi pakin pak olur zikreyleyen Her murada erişir Allah diyen Kelime-i tevit tertemiz kelime Bunu okuyan ne olur? Her temiz olur la ilahe illallah harflerini talim teciplerine adetle inanarak okuyanın ne olur? 4000 tane büyük güna olur. Ben kel la illallah ve hademetle Ama dilinden la ilahe illallah dese, kalbinden tasdik etmese, şeriatı inkar etse, helal haram dese, harama helal dese o temiz olur mu? O leş olur. İnsan neyle temiz olur? Dikkatinizi çekerim. İman ile, zikirle, istiğfar ile, tevbe nedir? İstighfar nedir? Günah kirlerinin sabunudur. Onun için Rabbimiz ne buyuruyor? Tertemiz kullarımın melekler canını alırken ne diyorlar? Selam olsun size. Yaptığınız iyiameller sebebiyle buyurun girin cennete. Ölüm meleği geliyor. Allah dostunun kulağına şöyle selam veriyor. Esselam selam selam. Selam sana selam söylüyor. Selam kim? Allah. Selam sana selam söylüyor. Ve seni cennetle müjdeliyor. Buyuruyor ki: Ve yekulu eibni fe inni Ey kulum, ey temiz ruh. Seni davet ediyorum. Davetime icabet et. Çünkü ben sana hasret kalmışım. Cennetler ve huriler de seni bekliyor. İşte budur. Hadisi kutsiyi ne geçiyor. Ela tale şevkül ibrari li alika ve neyle ileyim leşetlü şevka. Dostlarımın bana karşı hasreti uzamıştır ama ben onlara daha çok haset çekiyorum Allah buyuruyor. İstiyorum onlar bana gelsin. استَعِذُ ya يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهِ اِرْدِعِي اِلٰى رَبِّكِ رَضَيَةً مَرْضِيَّهِ Bize de buyurulsun inşallah Ey zikrimle tatmin olan nefis Rabbin senden razı, sen de Rabbinden razı olarak dön Rabbine hitabı eriştiğinde meleklerden bu selam gelecek ama bu temiz kullara gelecek pis kullara bu selam erişmeyecek Allah cümlemize, iman selametiyle, tertemiz halde ölmeyi nasip eyleye. Amin. Nasıl yaşarsanız, öyle öleceksiniz. Kema Geçen sohbette ne dedik? 45 sene çalgıç söyleyen ne olur? 45 sene sonra ne? ekranda ölür, sahnede ölür. mezarının başında ne çalarlar adamın klanet, ne çalarlar. Bak ondan sonra bir cenaze oldu. Hafız Eyüp Efendi hocamız. 90 yaşına yakın, kıymetli, efendim küçük köydeki Eyüp Efendi hocamız vefat etmişti. sizden sonra. Nasıl vefat etti? Ömrü hatim okumakla geçmiş. Hep ezberden. Namazlıları hatimle kılar. Dilinden Kur'an düşmez. Okur, okur, okur. Nasıl öldü? Çocuklar hep imam, hatip, yaşlı. Çocukları diyorlar ki biz başında duruyoruz. Yasin okuyor, bize üfleyerek öldü diyor. Biz bu zamana kadar biliriz ki ölene Yasin okunur, bu nasıl iş ki ölecek olan dirilere Yasin okuyor. Çünkü o şefaat edecek makamdadır. Ehli Kur'an'dır, Ehlullah'tır. Kur'an'la yaşamıştır, Kur'an'la ölüyor. E sana tabii ki çalgıyla, zurnayla ölürsen melek gelip de selam verir mi? Tertemiz kullarıma ölüm meleği selam getiriyor. Bir insan, cennetlik midir? Cehennemlik midir? Yani sonu nasıldır? Kabri, cennet bahçesi mi olacak, cehennem çukurcu mu olacak, mahşerdeki durumu ne olacak, sırat mizandan nasıl geçebilecek mi? Bunların dünyadan belirleneceği ilk nokta ölüm halidir. Çünkü biz dünyadayken kimsenin cennetlik veya cehennemlik olduğuna karar veremeyiz. Son nefesini nasıl bitireceğini de bilemeyiz. Ama bir insan kendini bilir. Nasıl bilir? Şu anda ben kendimi bilemem. Siz de bilemezsiniz. Eğer ölüm meleği geldiğinde Allah'ın selamı ile gelirse o zaman o ölecek adam bilir. Neyi bilir? Davet geldi, selam geldi, rahmet geldi. Dolayısıyla benim bundan sonraki gidişatım nedir? Dünyadan kat kat iyidir. Makamı cennet olacak. Kabri ravzatü yazdığı cennet olacak. Evet sıratı geçecek, zanda defterinde amel, salih ameller fekil gelecek, ağır olacak. Bunların hepsi ne zaman anlaşılır? Ve cennete gireceği ne zaman anlaşılır? Ölen anlar onu son nefeste. Niçin? Ölüm meleği selam getirdiği zaman. Defterini nereden alacak? Sağ elinden mi alacak, sol elinden mi alacak? Defter ne zaman verilecek? Defter tam mahşerde. E, mahşer ne zaman kurulacak? Adam ölecek, kabirde kaç yüz sene belki bekleyecek, dirilecek, elli bin sene mahşer sürecek. Bunu şimdi insan nasıl bilir? Esail <Sessizlik> billah fe فَسَلَامُ الْلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ صَلَقَ Ölüm döşeğindeki insan eğer defterini sağ elinden alacaklardansa ölüm meleği ona ne diyor? Defterini sağ elinden alan bütün peygamberler ve dostlardan sana selam o zaman adam anlıyor ki ben de sağdan alacaklardanım inşallah işte efendim kardeşlerim bu selamı alana kadar rahatlık yok. Tehlike var. Bu selamı aldık mı inşallah ebedi istirahat. O zamandaki felancayı ebedi istirahat kahana yolladık. Gazeteye ilan yazabilirsin biliyorsan. Ama yoksa öğlenin arkasından ebedi istirahat kahana tevdi edildi diye edebiyat lügat parçalama, ama belge ebedi ızdırap kahana gitti ne biliyorsun? Ondan sonra selam bitmedi inşallah Mahşere kalkıldıkta Cennetin kapısına varıldıkta Yine selam Kim verecek Cennetin hazinleri Bekçileri Rıdvan Mahşere çıkınca Cennete sevkiyat Cehenneme sevkiyat yapılacak Tabi elli bin sene sürecek Allah'ımız iki rekat namaz kadar müminlere getirecek Kolay getirecek kısa geçirecek inşallah Evet Tabi burada da yine işaret edilmiştir أستعذ بالله وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا Allah'un azim Rablerinden korkanlar dünyada oluyor bu dünyada Allah'tan sakınanlar emirlen tutanlar, yasaklardan kaçanlar Mevla'yı görür gibi saygılı, edepli yaşayanlar cennete doğru zümre zümre sevk edilecek zümre zümre ne demek estağidu billah yevme ned'u kulle unasim bi her kısım insanı önderleriyle, liderleriyle davet edeceğiz Hangi peygamberin ümmeti ise, hangi müsteyidim ise, hangi şeyhin müridi ise, hangi cemaatinde cemaatindeyse o sevdiğinin dünyada izinde gittiğinin peşinden cennete davet edilecek inşallah. Muhammed Mustafa'mızın arkasında, sallallahu teala aleyhi'l imam azamların arkasında, Şahın Nakşibentlerin, Imam Rabbani'lerin arkasında, efendi hazretlerimizin, meşayhımızın, bütün sevdiklerimizin, dostlarımızın arkasında inşallah. Ama cehenneme de ne, nasıl gidecekler? Onlar da grup grup. He, Yahudiler, Hristiyanlar, Masonlar, Lyonslar, şu kulübü, bu locası, şu, şu Biblesi he, hepsi grup grup gidecek. Allah dünyada onlardan uzak etsin ki ahirette de onlardan uzak etsin. Zümre zümre sevk edildikleri zaman cennetin ağzına gelecekler, sekiz kapı ardına kadar açık görecekler. Cehennemin kapıları kitli üst üste binecekler binecekler sevkiyat sevkiyat sıkışacaklar tıkışacaklar öyle darlanacaklar ya Rabbi, aç kapıları da bize atacaksan at cehenneme de yerimizi bulalım sıkıştık burada diyecek. Cehennem kapısında bu kadar eziyet ve işkence çekecekler. Cennet ehli cennete geldiğimiz 8 kapıyı açık görecekler. Cennetin bekçisi Rıdvan onlara ne diyecek? Selamun aleykum selam olsun size. Tıp tım her temiz oldunuz. Yine dikkatinizi çekerim. Cennet temizlerin yeridir, leşlerin yeri değil. Bir insan neyle temiz olur? Arap sabunuyla, Türk sabunuyla, evet değil. Bir insan imanla, Kur'an'la, zikirle, tevbeyle, istiğfarla temiz olur. Adam leş gibi, namaz yok, abdest yok, tevbe yok, istiğfar yok. Ondan dolayı ki benim kalbim temiz. Senin kalbin civciv çargısı. Sen leş. Nereden anlaşılıyor? Yaptığından. Dilinde konuştuğundan, hareketinden, her şeyinden belli senin pis olduğun İstediğin kadar yıkan istediğin kadar kurulan, durulan Hiç fark etmez, kalbin kapkara Ne billah Siz tertemiz oldunuz Buyurun girin bu cennetlere ebedi çıkmamak üzere Sonsuza kadar burada kalacaksın Ondan sonra Cennete girdiniz, köşklerinize yerleşeceksiniz. Nasıl tanıyacaksınız, nereden bileceksiniz, benim köşküm neresi? Rasûlullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Cennet ehli cennete girdiklerinde dünyadaki evlerini bulduklarından daha çok cennetteki makamlarını bilecekler. Mevla ilham edecek kalbine, adam eliyle koymuş gibi, bura benim diyecek, sahiplenecek. 60 bu dünya kadar cennet bir mümine takva mümine veriliyor. 60 bu dünya kadar hiç boş yeri yok dünya gibi çölü kurağı yok her tarafı köşk saray. En son cehennemden çıkan en zayıf mümine 10 bu dünya kadar cennet verilecek Bukhari müslim hadisinde geçiyor. Cennet kralların yeridir dünya fukaraların yeridir. Cennette bir köş Rasulullah a el ve 60 bin tane kapısı var. 60 bin kapı bir kapıdan öbür kapı görülmüyor uzaklığından düşünün ne kadar büyük köşk o kapıların hepsi som altından çıngırakları, kapıların tokmakları, dövecekleri hepsi altından dünyada böyle bir kral tanıyor musunuz? duydunuz mu ki böyle bir köşkü var? Ya. melekler cennete giren, köşküne yerleşen cennet ehlini ziyaret edecekler Sabrettiğiniz için selam olsun size. Burada da dikkat edilecek mesele. Sabrettiğiniz için. Sabır nedir Müslümanlar? beni sabır, karnın ağrır sabredersin, başın ağrır sabır. İstersen sabretme. Allah'tan bir bela geldi mi o, o almadan, açmadan gitmez. Karın ağrısına, baş ağrısına, kansere, ülçere, şekere, vereme. Sabretmek. Tabii ki fazilettir. Allah'tan razı gelen sevaplanacak. Allah'a karşı gelen itiraz eden cezalandırılacaktır. Ama esas sabır bu değil. Çünkü bu ister istemez katlandığın bir ağrıdır, hastalıktır, sancıdır. Esas sabır nedir? Emirleri tutmaya sabır, yasaklardan kaçmaya sabır. Mesela 5 vakit namaz. Ne kadar zaman buna sabredeceksin? Ölünceye kadar. Bu gece sağsan yatsı namazını ne yapacaksın? Kılacaksın sabaha sağsan yat sabaha kalkıp kılacaksın bu gece ölürsen sabah namazı var mı yok düşün emekliye ayrıldın artık hazırdan yiyeceksin kıldıkların mahşere kadar geçerlidir şimdi nefis diyecek sana ki bu gece geç kaldın yoldan geldin yoruldun kılmadan yat İşte o uyku gözünden akıyor gören yok bilen yok ancak Rabbin görüyor işte o yatsıyı orada kılmak sabır sabah namazına kalk e nefis diyor sana ki onda kalk kılarsın ya bu, bu saatte kalkılmaz geç yattın uykusuz kalk Ha oraya da sabah namazına kalkmak makmak, sabır nefis diyor sana bugün oruç tutma tutmak sabır e oruç tutmak akşama kadar yememek gitmemek sabır e bu sene haç, haç farz oldu bir daha sene gidersin e şimdi burada tehir yok hemen farz oldu gitmek sabır zekat vereceksin nefis diyorsan şu kadar kes bu sene şu kadar ver şu kadarını verme bütün emirleri tutmaya sabır Yasaklardan kaçmaya sabır Nefis der sana gi, içki iç Kimisi içkiye müptela Kimisi kumara tutulmuş Kimisi zinaya kiriftar olmuş Allah muhafaza etsin bu cemaatin içinde bile Harama günaha tutulan yok, yok mu? Çok! Herkesin kendine göre bir günahı var Ben gıybetten hoşlaşırım sen içkiden hoşlanırsın Öbürünün canı zina etmek ister Herkesin nefsinin bir kötüye meyli temayülü vardır bu haramlara düşmemeye sabır. Esas sabır burada. Nefse diyeceksin ki ya Bak bu yaşa geldim, şu nefese geldim, geçtiğim bütün zevkleri, kederleri unuttum. Şu anı, şu nefesi biliyorum. E, ölüm meleği geldiğinde aynı böyle bir anda gelecek ya, dünya bir anda bitecek. Bak cennete girmek nasip olursa melekler gelip ne selam verecek? Sabrettiğin için selam olsun size. Dünyada sabrettiniz ama neticede ebedi cennete girdiniz, ne güzel oldu diyecekler ya. Niye enayilik edeyim, aman aklı edeyim, beş paralık şevetten sebep, zina sen olacak? Kaç dakikalık bir zevktir ya? İçki kaç dakikalık bir efendim zevktir? Zaten zevk olsa, can kazımak. Efendim kumarda ne tad alıyorsunuz? Ne bileyim, bu haramlardan, günahlardan lezzet alan insan, nefsine sorsun ya, bu bir anda efendim, yok olup gidecek, saman alevi gibi sönecek, bitecek. E, peşinden cezası gelecek e, ne lüzum var sabredeyim meleklerimin selamını alayım Allah'ımın selamına kavuşayım cennetine cemaline kavuşayım İnşallah bu sabra muvaffak oluruz inşallah oradan ileri ne var Mevla'nın selamı inşallah meleklerden sonra kimin selamı var Mevlamızın selamı var selam bitmedi selam o ne büyüktür o estaidu billah Tepiedi onlar, mayalqona selam, ve Allah kullarıyla karşılaştığında ne ile kavuşacak onlara? Assalamu Aleykum diye. Cennete eli cennete girdiği zaman birden Rabbimiz cemalini açacak. İnşallah Rabbimizin cemali görülecek. Selamı şitilecek, kelamı dilecek. Esselamu aleykum ya ehlel cenneti Bunu bizzat Allah'ımızdan duyacağız Vasıtasız Musa aleyhisselam nasıl turdağında Mevla ile konuştuğunda hiç melek araya girmedi Bizzat Mevla'dan dinledi Diğer peygamberler arasında Kelimullah oldu Mevla ile konuşma makamına erdi Cennete girenlerde inşallah Mevla'dan bizzat Harften, sesten münezzeh, kendi şanına yakışır kelamını, öz kendine mahsus kelamını vasıtasız duymak nasip olacak inşallah. Ey cennete el selam olsun size! Bu selamı verecek. Ve cemali açıp gösterecek. Herkes cennetin neresindeyseler aynı anda işitecek, görecek. اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ rabbekum كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَةِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ la تُضَامُونَ fi رُؤْيَتِي siz yakında Rabbinizi göreceksiniz cennete girerseniz ne gibi dolunay gecesi bulutsuz havada ayı gökte gördüğünüz gibi şu anda mesela ayın diyelim 13-14'ü olsa pırıl pırıl parlasa hiç bulut olmasa herkes görebilir mi kimse kimsenin görüşüne mani engel olur mu bir öbürüne der mi ki kafanı çek ya ayı göremiyorum çünkü herkes aynı anda eşit ne oluyor görüyor Şimdi Allah aya benzer mi? Haşa! Ay mekandadır, Mevla mekandan münezzeh. Ay yukarıdadır, Mevla yukardan münezzeh. Peki ay şekillidir, Mevla şekilden münezzeh. Burada benzetilen nedir? Senin görüşün benzetiliyor. Allah aya benzetilmiyor. Senin görmen benzetiliyor. Yani şimdi nasıl herkes ayı görüyorsa öyle görecek. Bizim görüşümüzü anlamamız için. Yani bütün insanlar birden nasıl görecek? İşte böyle. Resulullah Efendimiz miraç gecesi gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem cennete girdi, gördü. Dünyadan görmedi. Dünyadan görecek olsaydı kim görecekti? Musa aleyhisselam görecekti. ''Rabbi erine yanzur ileyk, ya Rabbi göster bana cemalini göreyim seni'' deyince ne buyurdu? kalelen terani ''Asla beni göremezsin'' Dünyadan görmek yoktur. Efendim, gördüğünü iddia eden zındıktır. Bak geçen televizyona çıkmış bir sahtekar. Tabi bu adam ruh hastası. Ya da cinlerin maskarası, şeytanların maskarası. Çıkmış televizyona ne diyor? Ben Allah'ı iki kere gördüm. Tövbe ya rabbel alemin. Musa aleyhisselamdan da mı büyük oldun? Lan Terani asla beni göremezsin. Ama o adam görüyor ha. Ne görüyor? Şeytanları görüyor. Bak birisi diyor ki, biraz diyor keşfim açıldı manevi gözüm açıldı diyor. Baktım gidiyor diyor gök yer arasında Pırıl, pırıl parlayan bir arş, üzerinde nurlar saçan bir zat zannettim ki Rabbimi gördüm. 30 sene öyle görüyor gibi ibadet ettim. Sonunda şeytan çıktı diyor. Çünkü sen Kur'an'a bakacaksın, sünnete bakacaksın. Şeytana Allah o kadar müsaade vermiş ki adamla nasıl oynar biliyor musun? He, kedi fareyle oynamaktan iyi oynar. E Gökle yer arasına arşını kuruyor, tahtını kuruyor. Sana ben Rabbim gel bana tap diyor, taptırıyor. Nicelerini böyle aldatmıştır şeytan. Senin gördüğün ya cinler ona gözüküyor ya şeytanlar ona gözüküyor. He? Başka bir şey değil. Ondan sonra Efendim ben bana vahi geliyor. Allahu ekber. Sana vahi geliyor doğrudur ama hep Cibril getirmez ya? Estaviz binne şeyatin liuhuna ila evliyahem şeytanlar da dostlarına vahi getiriyor. Niçin sizinle çekişmeyi becerebilsinler için? Estağfurullah. Mesela ki cehal ne ali kulli nabi'n el-inzı ve el-cin yuhibu zumu ila ba'din zukhruf el-kavli gurura. Her peygamberin karşısına insan ve cin şeytanları çıkarttık. O insan ve cin şeytanları birbirlerine ne yaparlar? Yaldızlı sözler vahiy ederler. Demek ki bunlar cinlerle, şeytanlarla işbirliği halindedir. Onlar onlara ne getiriyor? Haber getiriyor. Öyle mi? Başka bir manası yok. Efendim ben ''Ben Rasulüm'' diyor. ''Tövbe ya Rabbelah'im'' Peygamber'e imam oldu. ''Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh'' Sanki Peygamber'e imam oldu. Ondan sonra Efendim Nebiler son buldu, Rasuller son bulmadı. Niçin? Kur'an'da diyor ki ''Estaidu Ve ''Velâkin Rasûlallâhi ve gâtemen nebiyyin'' Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Nebilerin sonudur. Rasullerin sonu dememiş ya onun için rasuller devam edermiş. Bre zındık, Sen hiçbir şey mi bilmiyorsun ki? Bir de var, rasul olabilmen için başta nebi olman lazım. Çünkü her nebi rasul olamaz, ama her rasul mutlaka nebi olması lazım. Nebi kime derler? Nebi vahiy gelen peygamber ederler. Kendine özel kitap gelmesi şart değil, müstakil şeriat gönderilmesi şart değil. Kaç tane nebi vardır? Biri vaat 124 bin. Biri vaat 224 bin. Biri vaat ancak Allah bilecek kadar çoktur. Peki Rasul kimdir? Rasul kendisine ya müstakil kitap verilecek, ya müstakil şeriat verilecek, ya da kendinden evvel geçen peygamberin şeriatına ilaveten bir takım ehkam verilecektir. Dolayısıyla Rasuller kaç tanedir? 313 tanedir. Bunlarca ölü lazım kaç tanedir? 5 tanedir. Kitap sahibi, büyük kitap sahibi 4 tanedir. E, dolayısıyla sen ben Rasulüm dediğin zaman otomatikman ne demiş oluyorsun? Nebiyim demiş oluyorsun çünkü nebi olmadan zaten rasul olunmaz ama mevla buyuruyor ki nebilerin sonu muhammettir sallallahu aleyhi ve sellem dolayısıyla rasuller de bitmiştir zaten hadiste buhari de ve hutime biyer rusulü rasuller benimle son buldu bak rasuller diyor onu da söylüyor buhari rasullallah efendimiz onda beyan etmiştir i̇şte böyle zındıklar türemiştir bunlar milleti saptırıyor Milleti saatlerce gece yarılarına kadar kafalarını karıştırıyor. Ertesi gün kürsülere hoca şöyle çıktı, böyle çıktı, Mehdi çıktı, ulan Mehdi çıktı denir mi teccal çıktı desene ya! Mehdi ne zaman çıktı ya! Adama hala diyor ki, efendim adam Mehdi'li ilan etti, desene ki teccallığını ilan etti, tanıyalım. Mevla ümmeti muhafaza eylesin. Onları da ıslah eylesin, hidayet eylesin, biz bedduacı değiliz. Ama bu vaziyette şirktedirler maazallah demek ki Mevla görülecek cennette inşallah Resulullah Efendimiz gördüğü gibi aşikare gördü Rabbul İzzeti ahirette öyle görür ümmeti ama orada burada yok inşallah nasip olursa cennete girene cennete girene vasıtasız selam verecek estaizu lehum fiyaha vaketu ''Selam-ı kavlem min Rabbir Rahîm'' Sadakallâhûnâzîm cennette diz boyu nimetler, her temenni ettikleri, istedikleri var. En mühimleri, en büyükleri nedir? Acıyan Rablerinden sözle selam gelecek. Sözle ne demek? Vasıtasız. Efendim kardeşlerim, insanlar üzerinde Allah'ın nimetleri ne zaman tamam olur? Bir insan Müslüman memlekette Müslüman ana babadan doğmakla nimet tamam olur mu? Olmaz. Müslüman yaşasa nimet tamam olur mu? Peki uzun ömürlü olsa, torununu görse, torunun torununu görse, efendim mürüvvetler görse, maddi manevi en büyük zenginlikler tamam olur mu? Olmaz. Çünkü nasıl öleceği belli değil. Peki Müslüman olarak ölse, nimet tamam olur mu? Yine olmadı. Bakalım ne olacak? Kabirde tüm cennet rafzası olsa yine tamam olmadı. Sıratı geçse yine tamam olmadı. Havuz kefzerden ise yine tamam olmadı. Mizanda sevabı ağır gelse yine tamam olmadı. Cennete girdi, kafa attı. Buna nimet tamam oldu mu? Yine tamam olmadı. Allahümme inna neselüke tamamen ni'me Ya Rabbi biz senden nimetinin tamamını isteriz. Duası var ya meşhur bizim. O dua ne demek? Nerede tamam olacak? İşte Rabbimiz cenneti eline soruyor hel hayatınızdan memnun musunuz? Selamdan sonra diyorlar Ya Rabbi nasıl memnun olmayalım? Kimselere vermediklerini bize verdin. Millet cehennemde kaynıyor. Biz bu cennette bu nimetlere erdik. Rabbimiz buyuruyor ki esas bak size El-yevmev hillü lekum riduani Felâ aslatu aleyküm ve beda. Şu anda size rızamı helal ediyorum. Memnuniyetimi bildiriyorum. Ve size garanti teminat veriyorum. Bundan sonra size sonsuza kadar hiç kızmayacağım. Şimdi Müslümanlar, bir insan peygamber bile olsa dünyada nasıl yaşar? Korkuyla yaşar. Rasulullah Efendimiz buyuruyor İnne etkâküm ve halemekum billâhine Allah'tan en çok korkan benim diyor. Çünkü dünyadadır. Tehlike var. En büyük evliya olsa en çok korkar. Çünkü evliyanın en büyüğü en yüksek makamdadır. Yüksekten düşüş çok tehlikeli olur. Onun için korkar. Allah'ın en yakın kulları en çok korkanlardır. Çünkü acaba Rabbim razı etmeyecek, gazap ettirecek bir şey yapar mıyım tehlikesi var. Ama cennete giren de Mevla buyuruyor? daha size sonsuza kadar hiç kızmayacağım teklif kalktı artık bundan büyük nimet olur selamını duyarsan cemalini görürsen inşallah rızasına da erersen ve مِنَ Allah ekber. Allah'ın en ufak rızası cennetten de büyüktür lazım olan hanenin sahibidir bilmeyenler hanenin talibidir Topkapı sarayına seni koysalar Tolmabacca sarayında ağırlasalar sarayı sahibi hane sahibi suratına assa orası sana ne olur Dar olur, zindan olur. Ama gece kondu da ağırlasa da, ev sahibi güler yüzle tatlı dillen baksa ne olur? Orası saray olur. Lazım olan Allah'ın hoşnutluğu ve rızasına ermek. İşte bu işin sonu oraya giden inşallah. Rıza makamına ermek. Nimet tamam olacak. Şimdi sizin üzerinize de Allah'ın nimeti tamam olsun istiyor musunuz? He? İstiyorsunuz ama şimdi bir şey diyeceğim şey yapmıyorsunuz. Yapacak mısınız? İnşallah. İnşallah diyorsunuz o da kaçamak güreşiyorsunuz tabii Yapamazsak ayıp olmasın Efendi kardeşlerim Nimet tamam olmanın ne demek olduğunu anladınız Bu nimetin tamam olması için Resulullah öğretti sallallahu aleyhi ve sellem Her kim sabaha kalktığında Derse ki üç kere Akşama vardığında okursa ki Bak yolda ben okudum Niçin söylüyorum ben okudum Allah bilirsin Teşvik için söylüyorum teşvik Benden hastanız yok Benden meşgulünüz yok ama bak çünkü muhtacım, siz de muhtaçsınız Allah'a, siz de muhtaçsınız duaya değil misiniz? Ne okumuyorsunuz? İşinizin adı ne sizin? Dırdır etmek. Şunları ne kadar fazla okursanız o kadar fuzuli konuşmaktan kurtulursunuz, vakit kalmaz. Allahümme ey benim Allahım, asbahtu min kefi ni'metin ve ve sitrin. Ben bu sabaha kalktım nimet içinde afiyet içinde muhafaza içinde Bu akşama nasıl çıktık biz? nimette de değil miyiz? diz boyu nimetteyiz afiyette de değil miyiz? Ee, gidi kardeşim sen şimdi karnın ağrısa buraya gelebilir miydin? Gelsen burada durabilir misin? bak çıkanlar oluyor mesela kim bilir adamın karnı ağrıyor abdesti daralıyor çıkıyor adam çıkmak istemez ama işte bir hastalık geliyor burnu kanıyor abdesti bozuluyor e peki karın hastanede olsa gelebilir misin? oğlun kazak gelebilir misin? hep bunlar afiyet değil midir? İmanın olmasa gelebilir misin? Cık. E şimdi Allah muhafaza etsin bir iç savaş olsa veyahut da bir düşman istilası olsa camide namaz kılabilir misin? Şu emniyet içerisinde sohbet yapabilir misin? Cık. Bunların hepsi nedir Allah'ın korumaları değil midir? Peki ben bu sabah bu şekil çıktım, akşama bu şekilde çıktım, yarın ne olacağım belli mi? Bu gece ne olacağım diyor ya bir de gece zelzele olsa da hep sokağa çıkaracak çadırlara ne yapacağım? o halde ya Rabbi fe etimme aleyye ni'meteke ve afiyeteke ve sitrake fi dünya ve ahirah dünyada da ahirette de nimetini afiyetini korumanı benim üzerime tamamla şöyle bir dua duydunuz mu ya nimetini tamamla ne demek duayı anladınız şimdi değil mi nimet ne zaman tamam olur cennette cemalini gösterinceye kadar nimetini benim üzerime tamamla nerede bu dua bu dersten alacağınız hisseler iyi dinleyin çok güzel müjdeler aldınız ölürken melek şöyle selam verecek cennet bekçisi böyle selam verecek kapılardan melekler girecek mevla selam verecek iyi cennet tam bize göre ama biz cennete göremiyoruz cennet tam bizim ağzımıza göre Efendi kardeşlerim şunu lütfen düşüneceksiniz herkese selam verilir mi resulullah böyle tanıdığına tanımadığına selam ver tamam, müslümansa Namaz kılıyorsa, ehli sünnetse, selam Allah'ın rahmetidir, kolay kolay herkese verilmez. Şimdi bu Risale, bunu bastık çıkarttık çoğunuz daha okumadınız. Hepinizi şimdiye kadar bitirmeniz lazımdı, bunda ne var? 160 sayfa, 130 sayfa, 130 sayfa iki gecede okursunuz. Herif bir aşk romanına tutuluyor, sabaha kadar bitiriyor. Size ne oluyor? Niye okumuyorsunuz? Burada okuyacağınız nedir? Namaz kılmayana selam verilir mi? Sofrayı kurmuşlar, içki var. Selam verilir mi? Çalgı çalıyorlar, türkü dinliyorlar. Selam verilir mi? Evet. Efendim, hatta parmağına altın yüzük takmış. Bak Resulullah Efendimiz altın yüzük takana selam vermemiş. Adam demiş, niçin selam vermedin? Beyne ayne cemratun, iki gözün arasında ateş közü var, cehennem parçası var diyor. Haramda olan rahmette değildir. Efendi kardeşlerim, şimdi düşüneceğimiz nedir? Her Müslümanın burada alacağı nasip nedir? Ölüm meleği bana gelip "Esselamu aleyke" derse, "Ey Allah'ın dostu selam olsun sana." derse işim iş. Eğer ölüm meleği selam getirmezse işim yaaş. Öyleyse ben şimdi ne haldeyim, içki masasındayım. Of. Şimdi ezrail i gelebilir mi? Gelebilir. Ben şimdi neredeyim? Televizyon seyrediyorum. Çıplak karı seyrediyorum, şarkı Peki şimdi ölüm meleği gelebilir mi? Gelebilir. Yatsı namazını kılmadan yattım aşağıya. Bu gece ezrail i gelebilir mi? Peki bu halde gelse bana ey Allah'ın dostu selam sana der mi? Müslüman ben sana selam veremiyorsam ölüm meleği sana nasıl selam versin? bir mümin bir mümine haram halinde günah halinde isyan halinde selam veremiyorsa zinadasın Allah muhafaza etsin seni zinada gören selam verir mi sana ya peki nasıl ölüm meleği selam verecek sana He? selamsız gidersen ahirete nasıl rahmet bulacaksın sen mahrum olacaksın 13. müslüman şu sayılı nefeslerinde hesaplı yaşayandır hangi haldeyim eğer Allah'ın meleklerinin selamını, dostlarının selamı alacak haldeysem o halleri bırakma. Bak bu meclisler, mübarek haller, abdestli, namazlı, zikirli, yaşa! Ama kötü meclislerde, kötü hallerde bulunuyorsan, aklına geldiği gibi, estağfurullah, de oradan sıyırıl. Kapattırabiliyorsan içkiyi kapattır. O evem kumarı bıraktır, efendim şarkıyı kap kapattır. Kapattıramıyorsan sen oradan ayrıl. Çünkü ölüm seni gelir, onların arasında bulur. Onlar lanet yağan meclisteyse sana da rahmet yağmaz. Buradan Müslüman en büyük nasibini alsın. Dahi bu firistinden fiilisinden dahi baksanız, kimlere selam verilir, kimlere selam verilmez. Hangi hallerde verilir, hangi hallerde verilmez. Mutlaka kadınlarla tokalaşılmaz, kadınlarla kucaklaşılmaz. Erkek erkeğe kucaklaşabilir mi? Musafaha ettikten sonra öpüşebilir mi? Erkek kadına el öptürebilir mi? Neler neler! Hele ki bu zındıklar türemiş, şeyh olmuşlar, karılara el öptüren zındıklar. Bunların cevapları, 92-93 sayfelerde, bütün ilimler var. İnşallah istifadenizi arz ediyoruz. Hem hayra niyet ediyoruz. Verdiğimiz kuruşuna kadar Allah'ın yolunadır. Bu bir defa niyet. Verdiğimiz Allah'ın yolunadır. Ve aldığımız da dünya ahiretimiz yararınadır. Bu için değil, dergi değil. Bunca ayetler, bunca hadisler... Hazır kaynaklarıyla cilt sayfelerle belirtilmişler. Daha selam hakkında aylar sonra bir de hadislerden ders yaparız. Bugün ayetlerden ders yaptım. Rabbim fazlı keremiyle tesirini halka ile. Amin. Amin ya Rabbi cennetinle cemal müşerref ile. Duza-i şerifinle likan şerifinle ustetinle mesrur ile. Umduklarımıza nail ile, korktuklarımızdan emin ile. Azabından, gazabından Habibinin sana sığındıklarından bizi muhafaza ile. Amin ya Rabbi Afganistan'daki iç savaşı durdur ya Rabbi. Hayırlı sulh ile ya Rabbi Ay. Müslüman kanını akıttırma Ya Rabbi Amerika ve kafirlerin bu Oyunlarına Müslümanları getirme Ya Rabbi Ay. Filistin'de Müslümanları Beni İsrail'den kurtar Ya Rabbi Ay. Mescid-i Eksağımızın altını kazıp Mescid-i Eksağımızı yıkmak isteyenlerin Devletini başlarına yık Ya Rabbi Ay. Destek olanları da helak eyle Ya Rabbi Ay dünya üzerinde ehli sünneti aziz eyle Amin. Türkiye İslam alemine bayraktar eyle Amin. maddi manevi kalkınmayı en yakın zamanda gerçekleştirmek nasip eyle Amin. ve Türkiye'deki Müslümanları aziz eyle Amin. İslam düşmanlarının faaliyetlerini iptal eyle Amin. Ya Rabbel alemin Müslümanların ilerlemesini gözü götürmeyenlerin Ya Rabbi nazarlarından muhafaza eyle Amin. şerlerinden emin eyle Amin. Ya Rabbel alemin ve ahirel ve ahirel fatihin bu cemaatimizden ne kadar hasta olanlar varsa bize dua ısmarlayan, acil şifa ihsan, dertlere deva ihsan eyle, borçlara eda fakir kullarını hazne-i gaybinden verzuk eyle. cümle müşkillerimizi hallü asan eyle, sıkıntılarımızı ferahe tebdil eyle. Ve şu cemaat şuradan dalmadan cümlemizi mağfuriyin cümlesiyle hak ile anamızdan doğduğumuz günde gibi tertemiz defterlerle ihraç ile bir daha günahlara bulaşmaktan muhafaza eyle. Ya askerde olan kardeşlerimizi askere gidecek el sünnet vel cemaat kardeşlerimizi koru muhafaza eyle. Asker polis eli sünnet ordumuzu muhafaza eyle. Ey bölücü kahre ile kahreyle katleyle perişan eyle ya Rab alemin Türkiye'de bir an evel ehli sünnet vel cemaat müminini de mü minatı bu şerlilerden muhafaza eyle ya Rabbim. amin, amin. diyendilerine arca himinden azad eyle sakal bırakanlar habibine komşu eyle elli sıddı güç hesabı ihsan eyle kesenlere de bırakmak nasip eyle bu haramdan hepsini kurtar ya Rabbin alemin bütün sünnetleri hepimize yaşamayı yaşatmayı nasip eyle amin, amin. amin. bir hurmeti ve yasin selamun alel murselin elhamdülüke ya rabbel alemin efendim kardeşlerim Şimdi tabii bu dualar burada yapılıyor. Bazı televizyonların başından da dinleyenler amin diyorlar. Hepsini ortak ediyoruz. Allah için bizi sevenler Allah için kardeşimizdir. Ortağız. Ama eli ayağı tutan bu cemaati bırakmasın. Cemaat rahmettir. Buraya gelen en büyük nasibini alacak. Eğer eli ayağı tutmayan var ise onlardan niyetiyle kazanacak.